Leyh <Sessizlik> la Evet muhterem kardeşlerim bu haftaki sohbetimiz anne baba hakkında olacak inşallah. Bugün ve bundan önceki daha nice yaptığımız sohbetlerde sürekli bunun önemine binaen şunları söylemişizdir. Kulun üzerinde ilk hak sahibi olan Allah'u Azza ve Celle'dir. Bunu daha önceki sohbetlerimizde gündeme getirerek Allah'u Azza ve Celle'nin kulları üzerinde ilk hak sahibi olduğunu çeşitli konularla anlatmıştık. Hatta birkaç hafta üst üste yaptığımız tevhid sohbetinin birleme manasına geldiğini ve birlemenin de Allah'u Azza ve Celle'yi yalnız onun birleme olduğunu zikretmiştik. Huluhiyetiyle, isim ve sıfatlarıyla. Bunun en güzel örneklerinden birisi Ebu Zer hadisini zikretmişizdir. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, ona hiçbir şeyi şirk koşmamasıdır. Ve ikinci olarak da yine daha önce konuların önemine binaen bahsettiğimiz gibi insanın üzerinde ikinci hak sahibi de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yine bunu defalarca bahsettiğimiz üzere Ömer radıyallahu anh'ın hadisiyle bunu anlatmaya çalışmıştık. Ya Ömer beni ne kadar seviyorsun? İşte bütün insanlardan, anne ve babandan daha çok. Ya Ömer iman etmiş sayılmasın. Ta ki nefsinden de çok sevmedikçe. Görüldüğü gibi insan öz nefsinden, anne babasından ve bütün insanlardan daha fazla Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam insan üzerinde hak sahibidir. Ve üçüncü olarak da Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın hadisleriyle kitabın, Kur'an'ın bize bildirdiğine göre insanın üzerinde hak sahibi olan annedir. Fakat biz insanlar her nedense hep nefsimize zor olan işleri seçip zor olanla cennete gitmeyi tercih ederiz. Bu zorlukta bize zaman zaman meşakkat verir. Bu meşakkatleri yapamayıp yerine getiremeyince de daha sonra kolay olan yükü bile taşımaktan aciz kalırız. Onun için cennet evimizde bizi doğuran, annenin ayakları altında hadisini düşünerek yani cennet bizi o kadar yakın ki elimizi uzatsak elimizin önünde şeklinde annemizin itaati, annemize iyilik ve ihsanda bulunmak. Ama nedense sahabede de örneklerini sohbetimizin akışında göreceğiz. Nedense bu kadar yakın olan ve nefs için çok kolay olan şeyi bırakıyoruz Hep uzaklarda ve meşaketli yollar da ararız. İnşallah Madem biz de cennete gitmeye gitmeyi arzu ediyoruz bütün inananlar gibi o zaman bunu cennetin yollarını kolay bir şekilde arayıp seçip tercih etmek ve nefsimize ağır gelmeden bunu yapmamız gerekiyor. Yani iddiaici ayetinde de buyurduğu gibi kavim kavim İslam'a girenleri arayıp bulmak gerekiyor. Bir insanla onlara tükettiğimiz enerjiyi tüketmememiz gerekiyor. Aynı şekilde inşallah sohbetimizin akışında da bu başlığı gayet güzel anlayacağız toplumun yapısını temel olan ailenin kurucuları ve en önemli iki unsuru Allah'ın insanlardan korunmasını istediği beş kutsal şeyden biri de neslin devamıdır beş kutsal şeyden birisi de neslin devamıdır neslin devamını Allah Celle Celaluhu canlıların kabiliyet ve yapılarına göre belli kanunlara bağlamıştır Neslin devamı ettirebilmek için en büyük zorluklarla karşılaşan canlı da insanoğludur. İnsan canlıların en güçlüsü olmasına rağmen doğduğu anda en zayıf olanıdır. Başında gelir. Bazı hayvan yavruları doğduğu andan hemen sonra bir kısmı da kısa bir zaman sonra ayağa kalkabiliyorlar. İhtiyaçlarını gidermeye başlıyorlar. Böyle halde insanoğlu ancak... Doğumundan yıllar sonra bu seviyeye gelebiliyor. Neslinin devam ettirebilmesi için bütün bu zorlukları çeken anne babalar, anne yavrusunu dokuz ay karnında taşır, hamilelik suresinde pek çok güçlüklerle karşılaşır. Hayatı tehlikelerden, tehlikeleri de göze alarak çocuğunun doğurup hiçbir şeye gücü yetmeyen bebeğini büyütmek için uykusundan, istirahatından, sihatından teraket eder. Tekim cenab Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz insana, ana babasına iyilikte bulunmayı tavsiye ettik. Özellikle de annesini tavsiye ederiz ki o kat kat zafa za e, düşerek onu hamilelik kalmış, emzirmiş de tam iki sene sürmüştür. Binaenaleyh bunu ver ve anne babasına şükretsinler. etsinler. Lokman suresi ayet 14. Aile ve çocuğun ihtiyaçlarını temin etmek için... Baba yıldı, e, yılmadan usanmadan çalışıyor, yemez giydirir, giymez giydirir. Çocuğunun bir yeri ağır, bir yeri ağırsa, onlar daha fazla rahatsız olurlar. Çocuklarının rahatını kendi <gülüyor> rahatlarına tercih ederler. Bu zahmetli meşaketli değişik safa ve şekillerde olmak üzere 20-30 sene devam eder. Hatta baba ve anne gözünde hayat boyunca çocuğun meşaket ve ızdırabı vardır. Allah'ın ana baba ve çocuklar arasında yarattığı sevgi ve saygıdan kaynaklanan işte bu hak, görev ve ilişkisi insanın neslinin zorlaşmadan sihatlı ve sağlam bir şekilde devam edilmesi vazgeçilmez bir şarttır. Tarih kitaplarında ve tefsir kitaplarında bu izah yapılıyor. Valideyn ihsan anlamının mahiyeti nedir? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu şekilde Valideyn ihsana ayetinin anlamı ve mahiyeti nelerdir? Valide, valid çocuk kendisinden olan erkek yani baba anlamındadır. Valide ise doğurana anne demektir. Valideyim ise anne baba demektir. Ana ile baba için kullanılır. Her ikisini birlikte ifade eden validein yerine ebeveyn kelimesi de kullanılır. At baba, at baba demektir. Aynı zamanda herhangi bir şeyin meydana gelmesini veya düzenlemesini sebep olan kişi anlamına da gelir. Ebeveyn ise ana baba demektir. İnsan ise anne babanıza insan kelimesi ise hasene kelimesinden türemiştir. Bütün güzelliklere ve rağbet edilen şeyleri ifade eder. İnsan iyilik etme, güzel davranma, ikram etme, lütufta bulunma, bağışlama, güzellik uygulama, güzel olan şeyi güzel şekilde yapma demektir. İnsandan başka başkasına nimet sunmak, iş ve iyilerinde güzel davranmak veya gerekenden fazlasını verip azını istemek anlamına gelir. Efendim. Buyur. Ayetlerin anlamları nelerdir? Yani ihsan kapsamına giren şeyler nelerdir? Biz anne babamıza ihsanda bulunacağız ama bu ihsan nelerdir? Hangi şeyleri içine alıyor? Öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. İhsan İnsan kelimesi, hasene kelimesinden, iyilik kelimesinden türemiştir. Bütün güzelliklere ve rağbet edilen şeylere ifade eder. İnsan, iyilik etme, güzel davranma, ikram etme, lütuf, bağış, güzellik, uygunluk, güzel olan şeyi en güzel şekilde yapmak demektir. İnsan baş, başkasına nimet sunmak, iş ve fiillerinde güzel davranmak veya gerekenden fazla verip, gerekenden az almak, insan yaptığı işi en iyi biçimde noksanlıksız yapma anlamına gelir. Evet, bizim anne babamıza ihsan olacak, sunacağımız bu on bir tane başlıktır. Bu daha iki kısımda ortaya çıkar. Bir şeyi güzel yapmak, iki iyilikte bulunmak. Kur'an'da allah Allah'u Teala ana ya. Başta olmak üzere bazı kimselere ihsan etmeyi vacip ve fark kılmıştır. İhsan'ın emrettiği kimseler, Kur'an'da kendisine insan edilmesi e, istenilen sınıflar şunlardır. Bir, ebeveyne ihsan. Yani az önce saydığım 11 maddeyi ebeveyne. Kur'an'da tek olan Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi şirk ortak koşmadan emrinden sonra ana babaya itaat etme ve onlarda, onlara ihsanda bulunmayı emreder. ''Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza ihsanda bulunmanızı, onlara iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretmiştir.'' İsra suresi ayet 23. Bu ayetten ana babayla iyilik ve ihsanda bulunmanızın fark olduğu anlaşılmaktadır. Bunu destekleyen başka bir ayeti kerimede de şöyle buyurmaktadır. ''De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi şirk ve ortak koşmayın.'' Ana babaya ihsan ve iyilik de bulunur. Enam süresi 151. ayet. Burada Allahu azza ve Allah'ın ana babaya itaati terk etmenin kötülüğünü beyan için haram kılık olanlar arasında zikretti. O halde ana babaya ihsan iyilik farzı Terki ise haramdır. Ana babaya ihsan güzel sözlü davranışla ve ihtiyaçlarını anında onlara gereğince infak etmek suretiyle olur. Allah Edeleyni insanlara yokluk aleminden varlık alemine çıkarmasına bir sebep kıldığı için onlara ihsan etmek gerekir. Allah'ın Edeleyni insanı kendi tevhidi ve ibadeti yanında zikretmesi Edeleyni çocuklar üzerindeki hakkını hakkının büyüklüğüne işarettir. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ve ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara ihsanda bulunun. Allah'ın kendine kendini beğenenlere ve daima böbürlenen kimseleri sevmez. Nisa suresi ayet 36. Buradaki ebeveyn, insana evlatların onların hizmetini yapması, onlara nazik konuşması ve onların meşru isteklerini gerçekleşmesi için çalışmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurdu. Burnu yerden sürtsün, burnu yerden sürtsün, burnu yerden sürtsün. Kimin ya Resulallah? Kimin burnu yerden sürsün delinince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlandıklarında ana babasına onlardan biri yahut her ikisi de yetişene fakat onlara iyilik etmediği için cennete giremeyen kimseye yazıklar olsun ve o insanın burnu yerden sürülsün sahih müslim rivayet etmiştir. Evet muhterem kardeşlerim anne baba her ikisi ve ikisinden birisi ona yetiştiği halde Cenneti kazanmayan insanın diyor, burnu yerden sürtünsün yazıklar olsun. Üç kez tekrarlayınca da sahabe, kimin burnu yerden sürtülsün ey Allah'ın Resulü, anne babası yaşadığı halde cenneti kazanmayanların burnu yerden sürtülsün diye Allah'ın Resulü'nün bedduası var. Müellif diyor ki, Allah'ın Resulü kendisini taşlayan faiz eline bile beddua etmezken, anne babası yanındayken cenneti kazanmayanlara beddua etmiş burnu yerden sürtünsün, eli ayağı tutmasın, yerlerde kalsın, işleri iyi ve hayırlı gitmesin, kimse elinden tutacak kimsesi olmasın şeklinde beddua etmiştir sahih müslimden. Ana baba çocuğunu Allah'a isyan teşvik, isyana teşvik etmedikçe, evlatların onlara meşru her emrine uyması gerekir. Ana baba için mahfret talebinde bulunmak, iyiliklere, iyilikle dua etmek, bizzat Kur'an'ın emirlerindendir. Ey Rabbimiz! Hesaba çekildiği gün beni, ana babamı ve bütün müminleri bağışla İbrahim suresi ayet 41. Yine alimlerden ve müelliflerden diyorlar ki kulun üzerine anne ve babasına dua etmekte hizmet etmesi gibi vaciptir. Ebeveyne yapılan her iyilik ve ihsan aslında insanın kendi kendisine yaptığı ihsandır. Ahiretteki mükafatının sınırsızlığı yanında dünyadaki ecir karşılığı peşindir. Sosyal bir olgu olgu olarak eve ve yaptıklarımızın misli veya fazlasını çocuklarımızdan göreceğiz. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam beş şeyin karşılığı hem dünyada hem de ahirette verilir diyor. Bu beş şeyden birincisi anne babana yaptığınız iyilik yaparsan dünyada mutlaka onun karşılığını, kötülük yaparsan da mutlaka dünyada onun azabını göreceksindir. Buhari Müslim. İkinci olarak Rabbiniz Akrabaya ihsanı, evet evli olanlarımızın kulakları çinlesin, hanımın anne babama bakma zorunluluğu yoktur. Toplumumuzda, günümüzde biz genç Müslüman kardeşlerimizin içerisinde böyle bir zihniyet oluşmuştur. Akrabaya ihsan, bırakın siz anne babanıza iyilik ve ihsanı, Allah'u azze ve celle kitabında akrabaya bile ihsanı, ihsanı saydık başta on bir şeydi, Onlara bile İsa'nda bulunmayı üzerimize farz kılmıştır. Salamakide üzerine bina edilen bir toplumda yaşayan bireylerin karşılıklı halk ve hukukları riayet etmesi doğaldır. Akrabaya İsa'nda böyledir. Akraba insanın içinde doğup büyüdüğü, ailenin biraz daha genişletilmiş elfazesidir. Bu yakınlıkla hem ana hem de baba tarafından olabilir akrabalar, hem anne hem de baba tarafından olabilir ya insan demek, akrabalık bağı olan herkese sırahi rahim yapmak, zaman zaman onları ziyaret ederek onlara akrabalık bağlarını genişletmek, iyilikte bulunmak, karşılıksız ikramda bulunmak anlamına gelir. Akrabalık bağlarını kesmek, şu ayetin ifadesiyle yeryüzünde bozgunculuk ve fesat olduğunu Rabbimiz buyurmuştu. İslam'dan yüz çevirip geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız? Muhammed Suresi ayet 22. Evet, tefsirci diyor ki Asım Köksal'ın tefsirinde de bulabilirsiniz. Allahu Azze ve Celle, yeryüzünde bozgunculuk ve akrabayı ziyaret etmemeyi aynı hükümde toplamıştır. Yani bir insan bozgunculuğu ne kadar günah saymışsa, bunun şerrinden ne kadar kaçınmışsa, akrabayla sılahi rahimi kesmeyi de, o kadar korkunç saymalı ve o tür günahtan kaçınmalıdır. Muhammed suresi 22. ayet. Bu ayette akrabalık bağlarının kesilmesi bir, bir çeşit İslam dışı adet olarak ifade edilmiştir. Akrabalık iyilik ve ihsanda bulunmak İslam'in bir emridir. Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya yardım etmeyi emretmiştir. Bu ayet-i kerimenin hükmünde de akrabaya yardım, onlara ihsanda bulunmayı Rabbimiz üzerimize farz kılmıştır. Çünkü ayet emir sigasında gelmiştir. Rabbin sana bunları emretmiştir. Nahıl suresi ayet 90. Yakınlarıyla alakalı bağlarını korumaya, itina göstererek onlara gücü yettiğince, gücün nispetinde ihsanda, iyilikte bulunmak her kamil müminin asli görevlerindendir. İslam'ın temelinde iyilik yapma işi ailenin özünden başlayıp dışa doğru genişleyerek devam eder. Son ayette geçen adalet ve ihsan kavramının içinde akrabaya iyilik etme ihtiva ettiği halde önemine binaen ayrıca zikredilmiştir. Sana Allah yolunda ne infak edeceklerini soruyorlar, harcayacaklarını soruyorlar. Ey Habibim, ey Peygamberim, onlara de ki, hayırda de ki, hayırda harcadığınız şeyler ebeveyn akraba, yakınlar, yetimler fakirler, yolcular içindir hayır olarak ne yaparsanız şüphesiz ki Allah onları bilendir Bakara suresi 255 evet muhterem kardeşlerim madem her şey bir sermayeye bina edilmiş her sermaye toparlandığında güç oluşturuyorsa insan sermayesi sermayelerin en üstünüdür bundan dolayı biz akraba sermayelerimizi çok iyi değerlendirmemiz Onlara ihsan ve ikramda bulunmamız gerekir. Bakara 215, ebeveyn demek ilk görevimizdir. Diğer akrabalarımız onları takip eder ve şu şekilde yakın olanlar başkalarından daha yakındır. Kurulacak infak ve ihsan vacip olur. Muhsin bir mümine yakışan akraba ile güzel ilgiyi meşgul ölçüde içinde devam ettirmektir. Akrabanın yakınlık durumunda meşgul olmak ve insanda bulunmaktan ayrıca bir haktır. Edeleyinle atlayarak onları hasetle nifaka iterek bir başkalarıyla edeleyine verilmesi gereken yakınlıksa dinen haram edilmiştir. Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkek ve kadın üretip dayan Rabbinizden korkun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan akrabalık haklarına, riayetsizlikten sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. Nisa suresi ayettir. Evet, üçüncü olarak anne babaya, akrabalara, üçüncü olarak da yetimlere. Madem Kur'an-ı Kerim buna yer vermiş, bunun için ayet indirmiş, bunun için nasihatlarda bulunmuşsa biz üzerimizdeki hak sahibi olan bu görevlileri bilip tanımamız gerekir. Yetim çocuğun buluğu çağından önce babasından ayrı kalmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağı ile orta parmağını birbirine birleştirerek ben ve bir yetim geçimini üstlenen üstlenmiş olan kimse cennette Allah'a yemin olsun ki böyleyiz diyor. Bu kadar yakınız diyor. Evet sahi Buhari edep bölümünde anlatıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şehadet parmağıyla işaret parmağını bir araya getirip bu şekilde bitiştirerek ben ve bir yetimin geçimini üstlenen üstüne alan kimse Allah'a yemin olsun ki cennette böyleyiz buyurmuştur. Yetimi koruyup ona ihsan etmek ne derece önemli olduğunu ifade etmiştir. Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu doğruyu ve eriyi göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşmada o zor geçiminden bilir misin? Köle azat etmek ve açlık gününde yakına olan bir yetimeyi veya aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Evet. Demek ki yetime ihsan etmek, fakiri doyurmak, geçimlerini temin etmek, Kur'an'ın ifadesiyle sarp bir yokuş kadar zormuş. Bunu aşan müminlerden Peygamber aleyhisselatü Vesselamla inşallah Cennette bu şekilde yan yanadır. Belet süresi 1'den 16'ya kadar. Belet 1'den 16'ya kadar. O seni yetim bulup barındırmadı mı? O halde yetimi sakın ezme. Ona kahretme. El açık isteyeni sakın azarlama ve Rabbinin nimetini nimetlerine şükret. Rabbini an. Duhan süresi 6'dan 11'e kadar. Dini yalanlayanları gördün mü? İşte o yetimi itip kalkan Yoksulu gidirmeyendir. Maun suresi 1-3. Evet üçüncü üzerimizde hak sahibi kimmiş? Yetimlermiş. Dördüncü olarak fakir ve miskinlerdir. Fakir çalış çalış çalışabilir durumda olup çalışan ama herhangi bir sebepten çocuklarının geçimini temin etmeye edemeyen kimsedir. Evet fakir kimmiş? Çalışıp çabalayan ama herhangi bir sebepten dolayı çoluk çocuğunun geçimini temin edemeyen bir kimseymiş. Miskin ise çalışmaya güç ve takatı olmayan fakir kimsedir. Bu durumu Kur'an'da şöyle anlatılmıştır. Yapacağınız insan hayırlar, kendilerini Allah yolundan adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan muhacir fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden dolayı onları zengin zannederler. Sen onları simalarından tanırsın çünkü onlar yüzsüzlük eden kimseler değildirler. Ee, Bakara suresi 273 Evet e, Dördüncü olarak üzerimizde hak sahibi kimmiş Fakir ve miskinler Beşinci olarak da Kur'an-ı Kerim'de ana babaya ihsan kavramı şunlardır Kur'an-ı Kerim'de ana babaya kav e, ihsan kavramı Anne anlamına gelen ümmi kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 35 yerde geçmektedir Baba anlamına gelen ebi ise Ekleriyle birlikte 120 yerde geçmektedir Anne-baba anlamına gelen valideyim ise 7 yerde geçmektedir, zikredilmektedir. Evet, isim ve fiil halinde toplam 102 yerde geçmektedir. Kur'an-ı Kerim ana-babaya insan konusunda büyük önem vermiştir ve Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz 102 yerde zikretmiştir. Evladın görevlerini ana-babaya karşı ne yapması gerektiğini anlatan ayetler çoktur. Sadece konularla alakalı olan ayetlerden birkaç tanesini zikredelim. Ana babaya İhsan'ı, insanda bulunmayı emretmek Bakara-Nisa süresinde. Ana babaya vermek Bakara süresinde. Ana babaya karşı iyi niyetli olmak İsra süresinde. Ana babaya kötü söz söylemekten sakınmak İsra 23'te. Ana babaya itaatsizlikten sakınmak ve onların onlara itaatin, saygının cennet olduğunu zikreden Lokman süresinde. H Hesap gününde anne baba, babasını bağışlanması için dua etmek, Anne babamız için dua istemek İbrahim suresinde. Bunun yanında kafir bir babaya ve kardeşi küfre imana tercih ediyorsa, veli dost edilmenin yasaklılığı ise Tevbe suresinde. Anne baba evladını Allah'a şirk koşma için zorlaması, onlara itaat edilmemesi ama onlara şirke zorlamadığı her meselede itaat edilmesi gerektiği Lokman suresi 35'te zikredilmiştir. Kur'an'dan ders alınsın diye belirttik İsra suresi 23 ve bu olaylardan ders alıp müminlerin hata yapmamalarıysa İsra suresinde zikredilmiştir. Ayetinde ana babaya of oh demeyin yasaklamayı vurgulayan Ahkaf suresi 17'de de ana babaya of oh deme biz diyen kafir evlattan örnekler verilir. Of oh ifadesinin her türlü kaba ve yakışıklı söz içine örnek olduğu da bütün tefsir ve ilim eğlinin ittifakıyla kabul edilmiştir. Vaktiyle biz İsrailoğullarından yalnızca Allah'a kulluk ibadet etmeleri etmeleri diye misal söz almıştık. Almış ve in insanlara güzel sözle namaz kılın, zekat verin diye emrettik. Sonunda arzusu müstesna yüz çevirdiler. Evet, sonunda pek azı müstesna yüz çevirdiler. Bakara 283'te. Bütün dinlerin ortak noktası anne babaya, e yetimlere, fakir ve miskinlere... İhsanda bulunmak bütün dinlerin orta noktasıdır. Rabbimiz bütün dinlerde bunları zikretmiştir. Evet, bu konudaki Kur'an-ı Kur Kerim'den sonra hadislere göz Hadis-i şeriflerde evladın ana babaya nasıl davranması gerektiği hakkında nasıl ödeyip ödemeyeceği, onların haklarını ödenip ödeme, ödenemeyeceği hakkında Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisleri de oldukça çoktur. Ey Allah'ın Resulü! iyi davranıp, hoş sohbette bulunmama en çok kim layıktır? Ama maalesef günümüz Müslümanları dışarikilerine göstermiş olduğumuz saygıyı, sevgiyi, verenimize karşı göstermiş olduğumuz edep ve ahlak kurallarını, bir lokma ekmek kazanacağımız diye göstermiş olduğumuz müsamakarlığı, en fazla göstermemiz gereken ebeveynimize göstermekte deyiz. Göstermekte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin birisi gelerek Ey Allah'ın Resulü güzel, hoş davranmam konusunda bana en layık olan kimdir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annen diye cevap verdi. Adam sonra kimdir ey Allah'ın Resulü? annen diye cevap verdi. Sonra kimdir ey Allah'ın Resulü deyince annen diye cevap verdi. Adam tekrar sordu. Sonra kimdir ey Allah'ın Resulü? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babandır diye cevap verdi Bukhari ve Müslim. Bu ve Müslim'in diğer bir rivayeti ise şöyledir. Annen, yine annem, yine annem, sonra baban, daha sonra da buyurdu. Bunları takip eden akrabalık durumuna göre akrabalarındır buyurdu. Hüleyd el-Hanifi radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sormuştur. Ey Allah'ın Resulü kime karşılık iyilik yapmamı alçak gönüllü ve hoş davranmamı tavsiye edersin. Hazreti Peygamber şu cevabı vermiştir annene, babana, kız kardeşine, oğlan kardeşini, kardeşine bunu takip eden hazatmına bu iyiliğe nafile değil üzerine vacip ve farz kılınmıştır. Bu bunu yapmanız üzerinize vacip ve farz kılınmıştır. Ebu Davud rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün burnu yerden sürtsün. Burnu yerden sürtsün. Allah onun işini ve ömrünü bereketli kılmasın dedi. Kimin burnu yerden sürtün ey Allah'ın Resulü diye sorunca şu açıklamada bulundu. Ebeveyni, her ikisini veya sadece birini yaşlılığına ulaştığı halde cennete girmeyenin, cenneti kazanmayan kimsenin burnu yerden sürtünsün. Sahih-i Müslim rivayet etmiştir. Hiçbir evlat babasının hakkını bir istisna durumun dışında hiçbir şekilde ödeyemez. O durumda şudur. Babasını köle olarak bulur satın alıp azat eder de ancak babasının hakkını ödemiş olur. Bunun dışında ne yapmış olursa olsun onun hakkını ödemesi mümkün değildir. Sahih-i Müslim rivayet etmiştir. Allah size amellerinizi, iste... Allah size annelerinizi itaatsizliği haram kılmıştır. Allah size annelerinize itaatsizliği haram kılmıştır. Allah'ın Resulü'nün yüzü kızarmış olarak bizlere üç kez bunu tekrar etmiştir. Allah size annelerinize itaatsizliği haram kılmıştır, Bukhari ve Müslim hadisi. Allah'ın rızası, babanın rızasında, Allah'ın gazabı, babanın gazabında, Allah'ın memnuniyetliği, babanın memnuniyetliğindedir diye Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam bizlere tavsiye etti diyor, Süneni rivayet etmiştir. <gülüyor> Abdullah i̇bn Amr radıyallahu anlatıyor, bir adam Cihad, cihada iştirak etmek için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden izin istedi. Evet adam geliyor, ey Allah'ın Resulü ben cihada katılmak istiyorum. Ne dersiniz diye Peygamberimize soruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peki annem baban sağ mı diye sordu adam. Evet deyince onların hizmeti senin için cihattır. Sen onlara hizmet ederek cihat yapmış buyurursun. Sahi Buhari rivayet ediyor. Müslim'in diğer bir rivayetinde de adam şöyle demişti. Sana hicret ve cihat için e, beyat ediyorum, şartı üzere beyat ediyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Annem ve baban sağ mı, onlar var mı diye sordu. Adam evet her ikisi de sağ deyince yani sen Allah'tan ecir istiyor musun? Evet deyince dön anne ve babana bak onların hizmetinde bulun. İşte senin cihatın, senin ecir ve sevabın, senin cennetin onlardadır buyurdu. Ebu Davud'dan Nesai'den gelen diğer bir rivayette ise ağlamakta olan edebeynimi geride bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey adam dön, ey adam dön, ağlattığın gibi güldür onları. Sana Allah cihad ecri verecektir. Kütübistlerin tümü rivayet etmiştir. Ve Allah'ın rızası onları güldürüp sevindirmendedir buyurmuştur. So konunun başlığında dedim ya, biz her zaman nefsimize zor olan tarafı seçeriz. Yapamayacağımız işlere kalkışırız, kendimizi bu yönde yorup tüketiriz. Bundan sonra da yapabileceğimiz kolay işleri de yapamayız. Kendisiyle cennetin vaat edildiği anne babana insanı bırakırız, yapamayacağımız yorucu işlere koşarız. Ve onu da yapamayınca yapıp taşıyabileceğimiz işlerden bile Allah korusun geri dururuz. Ebu Davud'un Ebu Sa'id'ten rivayet ettiği bir başka rivayet ise şöyledir. Yemen ahalisinden bir adam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin icret ederek geldi. Resulullah ona, Yemen'de bir kimse var mı diye sordu. Adam, evet, ebedeynin vardır deyince, peki onlar sana izin verdi mi diye tekrar sordu. Hayır cevabı üzerine Peygamberimiz aleyhi vesselam ondan yüzünü çevirdi. Adam, Allah'ın Resulü'nün karşısına gidip tekrar aynı şeyleri söyledi. Allah'ın Resulü öyleyse onlara geri dön, Onlardan izin iste, şayet izin verirlerse cihada katıl, izin vermezlerse onların hizmetinde kal. Cahir radiyallahu Allah'ın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve ey Allah'ın Resulü ben Gavze'ye cihada katılmak istiyorum. Bu konuda sizinle istişare etmeye geldim der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annen var mı diye sorar. Evet deyince öyleyse ondan ayrılma zira cennet anaların ayakları altındadır buyurmuştur. Abdullah İbni Ömer sirmizi rivayet etmiş. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Nikahım altında bir kadın vardı ve onu seviyordum. Çok seviyordum onu. Babam Ömer ise bu kadını sevmiyordu. Bir gün bana ya oğlum Abdullah bu kadını bırak dedi. Bunun üzerine ben babam Ömer'e itaat etmedim. Kadını bırakmadım. Babam Ömer gidip bu olayı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şikayet etti. Allah'ın Resulü beni sesleyerek ya Ömer, baban, ya Abdullah, baban Ömer senden ne istedi? Ben de ey Allah'ın Resulü, babam Ömer, nikahım altında bulunan kadını bırakmamı istedi. Ya Abdullah, babana itaat et ve o kadını da bırak dedi. Evet. Süneni Ebu Davud ve Tirmizi rivayet ediyor. Şef Albani da Hasendir diyor hadise. Görüldüğü gibi babanın izniyle o kadını bırak bile diyor ve Allah'ın Resulü bunu tasdik ediyor. Bunun bir karşılığı da İbrahim Aleyhisselam'ın İsmail Aleyhisselam'a tavsiyesi gibi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Ey kadın kocana söyle evinin eşiğini değiştirsin deyince akşama İsmail Aleyhisselam gelip karısını boşamıştır. Evet. Baba cennetin ve Allah Resulü Abdullah şöyle diyor. <gülüyor> Baba cennetin orta direğidir. Dilersen o direği elinde tut, dilersen terk et. Evet. Bunu da yine Tirmizi rivayet etmiştir, Şek Alvani de sahih demiştir. Baba, cennetin orta direğidir, dilersen elinde tut, babana ihsan da bulunarak, iyilikte bulunarak elinde tut, dilersen onu üz, ona itaat etmeyerek o direği terk et. Sana bırakılmıştır, Süneni Tirmizi rivayet etmiş, Tirmizi Hasan, Şek Alvani sahih demiştir. Hazreti Ebubekir'in kızı, kızı Esma radıyallahu anlatıyor, henüz müşrik olan annen, yanıma geldi. Nasıl davranmam konusunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sordum. Ey Allah'ın Resulü annem yanıma gelip benimle görüşmek istiyor ve müşrik bir annemdir. Bu konuda ne dersiniz diye sorunca Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona gereken hürmeti göster demiştir. Müşrik bir anneye, müşrik bir babaya bile gereken hürmeti göster diye Allah'ın Resulü tavsiye etmiştir. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının Size büyük günahların en büyüğünü bildireyim mi diye sordum. Evet muhterem kardeşlerim. Her nedense günahları önemsediğimiz halde bazı alışa geldiğimiz ve sürekli içinde bulunduğumuz edebe itaat günahını çok önemsemeyiz. Size günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Sahabe bize haber ver ey Allah'ın Resulü deyince üçse üç kez sordu. Sahabe de üç kez ver ey Allah'ın Resulü Allah'a isyan edip, şirk koşarak müşrik olmanız, anne babanıza isyan etmeniz, Allah'ın haram kıldığı cana kıymanız, yalan yere yemin etmenizdir buyurdu. Günahların en büyüğü. Sahi-i Buhari'de rivayet edilmiştir. Kebair büyük günahdır. Allah'a şirk ortak koşmak, ebeleğine asi olmak ve yalan şahitlik yapmak da günahların en büyüğüdür. Sahi-i Buhari rivayet etmiştir. En yüce en yüce, en annesine, babasına, kız kardeşine ve erkek kardeşine veren eldir. Sonra en yakın olandır. İbn-i Kesir rivayet etmiştir. Ana babasına iyilik eden, cennette olsun, aziz ve celil olan Allah onun ömrünü bereketli kılsın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sahih Buhari'nin çıkardığı hadiste o müminlere dua etmiştir. Anne babasına iyilik eden, cennette olsun, aziz ve celil olan Allah onun ömrünü bereketli ve uzun kılsın. Allah onun işlerini hayırlı ve bereketli kılsın diye Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etmiştir. Bahi yani adil ve Müslüman idareciye karşı çıkmak, akrabalık ilgiyi kesmek, günahlardan daha çok dünyada cezası peşin verilmeye layık hiçbir günah yoktur. Ahirette de bu günahların azabı çok çetindir. Ebu Davud rivayet etmiştir. Zina, şarap, içki ve çalmak hakları da, haklarında ne dersiniz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sorunuza karşılık asap en iyi bilen Allah ve Resuludur dediler. Onlar çok çirkin şeylerdir ve onlardan öldürmek ölmek eski el kesmek gibi cezalar vardır dedi. Evet sahabe, e, sahabe Allah'ın Resulü ne diyor? Diyor ki şarap içmek e, çalmak hakkında ne dersiniz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlar çirkin şeylerdir. Ceza olarak da el kesmek ve öldürmek günahı vardır. Zinanın evli ise öldürülmesi, e, hırsızın da elinin kesilmesi vardır. E, bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben size bundan daha büyük günahı haber vereyim mi diyor. Sahabe verin ey Allah'ın Resulü sorusu üzerine Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Günahların en büyüğü aziz ve celil olan Allah'a şirk ve ortak koşarak müşrik olmak, sonra anne babanıza eziyet etmenizdir buyuruyor. Evet muhterem kardeşlerim fevideyli olduğumuzu iddia eden bizler içki ve şaraptan kumardan şiddetli kaçındığımız halde bundan daha büyük günah olan ebeveynimize isyanı efendim onlara meşaketi gayet normal ve alışa geldik. belki bunları her gün yapıyoruz bu hadisi şerifi Sahih i çıkarmış ve sahi olarak edeb-ül zikretmiştir üç kimsenin duası mahbuldür Dualar kesinlikle geri çevrilmez. Kabul edilmesinde hiçbir şüphe yoktur. Zulüme uğrayanın duası, yolcu ve misafirin duası, anne ve babasının çocuklarına yaptığı duadır. Ey ümmetim bu dualar kesinlikle geri çevrilmez. Allah katında gece yarısından sonra yapılan en iyi, en makbul dua anne ve babanın çocuğuna yaptığı duadır. Tirmizi ve Ebu Davud nikah bölümünde. Bu vefat edince bütün amellerinin sevabı kesilir. Üç ameli müstesnadır. Sadakayı cariye, kendisiyle faydalanan şerefli bir ilim, kendisine dua eden salih çocuktur. Müslim rivayet etmiştir. Sahabeden bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü benim annem vefat etti ve vasiyette bulunmadı. Onun adına sadaka vermem kendisine fayda sağlar mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet onun adına bol bol sadaka ver. Bu ona fayda sağlar. Sahih Buhari. Babanın dostunu gözet. Ona ikram et. Sevgi göster. Onunla ilgiyi kesme. Yoksa Allah'ın iman nurunu senden söndürür. Bazen sebebini bulamadığımız günahlara, imanımızın azalmalarına tanıklık ederiz. Ve bunun bir türlü sebebini bulamayız. Bakın muhterem kardeşlerim. Gerçekten nereye gizli ve nereye saklı bir şey. Babanın dostunu gözet. Artık bırak babaya ihsan ve ikramı. Allah Azze ve Celle baba dostuna bile ihsan ve ikramı emrediyor. Babanın dostunu gözet, ona ikram et ve saygı göster. Onunla ilgiyi kesme yoksa Allah senden iman nurunu söndürür. Sahih-i Müslim. İyiliklerin en iyisi babasının dostuna olan iyiliktir. Kişinin iyilik etmesidir. Sahih-i Müslim. Sevgi ve veraset yolu ile kazanılır. Bir adam ey Allah'ın Resulü anne ve babamın vefatından sonra da Onlara iyilik yapma imkanı var mı? Ne ile olur bu iyilikler? Yapabilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet vardı dedi. Ve açıkladı. Onlara hayır duada bulunmak, evet anne babası ölmüş, kendisinin de anne babasına kavuşmadığı kişilerde, anne babası dünyadayken iyilik ve ihsanda bulunmuş gibi sevap kazanan insanlarda bu hadis-i şerifte sayıyor. Anne baban öldüğü halde onlara hayır duada bulunmak, onlar için Allah'tan istihbar dilemek, ...gyunahların affedilmesini talep etmek... ...onlardan sonra... ...vasiyetlerini yerine getirmek... ...anne ve babanın akrabalarına karşı... ...sılayı rahimi ifa etmek... ...onların dostlarıyla ilişkileri... ...devam ettirip... ...onların ikramda bulunmak... ...akrabayla ilişkiyi devam ettirmek ki... ...senin bütün bu akrabaların... ...ancak anne ve baban vesilesiyle vardır... ...Ebu Davud çıkarmıştı... ...evet... ...babalarınızı nefret etmeyiniz... ...kim babalarına karşı nefret ederse... Küfür anil nimet işlemiştir. Evet muhterem kardeşlerim. Küfr ne kaç çeşitti? İki çeşitti. Küfrü nimet, küfrü billah. küfür anil nimet. Yani diyor ki babalarına karşı, babalarından nefret eden kimse, ki günümüz gençliğinde çok duyarız bunu, babamdan nefret ediyorum. İbrahim Aleyhisselam kafir olan Azer babasına bile ey babacım diyor. Ey babacım seni tek olarak yarattığı halde neden ona iman etmiyoruz? Babacım şekliyle hitap ediyor. Allah evet, babalarınızdan e, babalarınıza karşı nefret etmeniz küfrü ani nimedir. Yani Allah'ın nimetlerine karşı isyan hükmündedir diyor. Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin burnu yerden sürülsün tirimizi. Allahu Teala size annelerinizin haklarını riayeti tavsiye etmektir. Bunun üç kere tekrarladı. Allah size babalarınızın haklarına riayet etmenizi tavsiye etmektedir. Allah size akrabalarınızın haklarını yakınlık derecesine göre riayet etmenizi tavsiye etmektedir buyurmuştur. Evet, muellif burada diyor ki, akrabaya ihsan ve iyilik, onları nifak ve hasete düşürmemek için Allah'ın koyduğu şartlara dikkat edilmesi gerekiyor. Yani akrabalık yakınlık derecesine göre iyilik ve ihsan devam eder. Ama günümüzde maalesef çıkar ve menfaatlerimiz, hanımımız kimle iyi geçinirse, Birkaç kuşağa atlayıp daha uzaktan olan akrabayı birinci kuşakta e, sıla-i rahim yapmamız, iyilikler yapmamız gereken akrabamıza üçüncü kuşakta olana yapıyoruz. Bu da Allah'ın ve Resulü'nün koyduğu sırayı ve tertibi karıştırmış oluyoruz. Ya Resulallah kimi, kime iyilik edeyim? Sorduğunda Allah Resulü şöyle buyurdu. Annene sonra annene sonra annene sonra babana sonra babana. Derece bakımından akrabalarına buyurmuştur sihirimizi. Abdullah İbni Mesut radıyallahu anh diyor ki Allah'ın elçisine sordum. Hangi eylem Allah katında daha üstündür? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki vaktinde kılınan namaz dedi. Sonra hangi eylemdir? Anne babana iyilik ve ihsanda bulunmandır. Sen vaktinde namazını kılıp anne babana ihsan ettiğin zaman Allah'ın senin üzerinde seni cennete koyması bir haktır sonra hangisi dedim Allah yolunda cihattır buyurdu Allah'ın Resulü bunları bana söyledi eğer sormaya devam etseydim bunu bana söylemeye devam edecekti sayı çıkanmış cennet annelerin ayakları altındadır cennet annelerin ayakları altındadır ee, tirmizi rivayet etmiştir Allah'ın rızası babanın rızasına Allah'ın gazabı da babanın gazabındadır muayyim bir cahil radıyallahu Allah'ın Süleyman diyor ki Allah resulüne geldim ey Allah'ın elçisi ben sırf Allah'ın rızasını ve ahireti kazanmak için seninle beraber cihada katılmak istiyorum dedim. Bunu ayrı ayrı yerlerden gelerek üç kez tekrar sordum. Her defasında şöyle buyurdu. Yazık sana annene dön ona iyilik et buyurdu. Üçüncüsünde yazık sana onun ayağını sarıl cennet oradadır. Cennet annelerin ayakları altındadır. İbn-i cihad hadis numarası 12 Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ikinci cilt 197'de sahih olarak rivayet etmiştir. Üç şey var ki kimde bulunursa Allah onu korur ve cehennem cennete sokar. Zayıfa acımak, ana babaya şefkat ve merhamet etmek, el altında, elinin altında bulunanlara da, hizmetçilerine de iyilik etmek. Firmizi. Bir adam ey Allah'ın Resulü anne ve babamın çocukları üzerindeki hakları nelerdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar senin cennetin ve onlar senin cehennemindir iyilik ve da bulunursan cennet kaba ve katı bulunursan da onlar senin cehennemin olur kütüb tümünde var babanın duası perdeyi perdeyi deler kabul ve makbule ulaşır Buhari'nin kaydettiği uzunca bir hadiste insanların zor durumdayken mağarada mahsur kaldıklarında yaptıkları duanın kabul edilmesini sağlayan iyiliklerin başında anne babaya saygı ve ikramda geldiği görülmüştür mağaraya sıkışan üç kişiden birisi şöyle diyor Rabbim benim bir annem, bir de babam vardı. Annem hastaydı. Bunun hastalığından dolayı gece sabaha kadar uyumaz, başında beklerdim. İnilediğinde iniltisini duyar, istediğinde istediğini verirdim. Bay kolumu ona yastık yapardım. Sabaha kadar günlerce böyle kalırdım. Ve o hal üzere uyurdum diyor. Bunun üzerine bu amelim senin katında makbulse taş biraz aralansın deyince... Hemen taş biraz aralanıyor. Sahi Buhari çıkarıyor bu hadisi. Ve tevessül ve vesile de bu hadisi çok kullanıyorum. Ee, yani insanın yaptığı hayır ve iyilikler kendisine bir vesile bir sebep olabiliyor. Dünyada iyilik işlerinden ahirette iyiliğe kavuşanlardır. Kimlerdir dünyada kötülük işlerden? İşte onlar ahirette kötülüğe kavuşanlardır. Her iyilik bir sadakadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın dilediği birçok günahın cezasını kıyamet günü e, kazanmıştır. ...gününe kadar erteleyeceğini... ...ancak ana babasına asi olunanın... ...cezası dünyada verileceğine dahil... ...Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam... ...zikretmiştir Tirmizi'de... ...ayrıca Allahu azze ve celle... ...Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme... ...dünyada geri çevrilmeyecek dua ve... ...dilekler arasında anne babaların... ...dua ve bedduaları olmuş, olduğunu söylemiştir... Sahih Buhari... ...İbni Ömer'in şöyle dediğini rivayet etmiştir... Anne babaya, anne babayı ağlatmak, onlara isyan ettirmek ve büyük günahlardandır Sahih Buhari. Ebu Hureyre iki adam gördüm, bunlardan birini sordum. Bu senin neyindir dedim. Subhanallah kardeşlerim şu hadise bakın. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki iki adam gördüm. Bunlar yan yana yürüyorlardı. Dedim ki bu sen, bu, siz birbirinizin neysiniz? Babamdır dedi. Ebu Hureyre dedi ki o halde onu ismiyle çağırma, onun önünde yürüme ondan öne de geçme ve ondan izinsiz de oturma sahih buhari rivayet etmiştir. ibn abbas radıyallahu anhu rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir Müslüman ana babaya sahip olan bir Müslüman Allah'tan sevap bekleyerek onların hizmetlerinde bulunursa Allah onlara muhakkak ki cenneti iki kapı cennette iki kapı açar eğer ana babasından biri bulunursa bir kapı açar eğer onlardan birini kızdırırsa onun rızasını kazanmadıkça Allah o kapıları kapatır. Sahih Buhari. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh rivayet edip dedi ki dediğine göre o teyze, e, teyzesi bir muasiye şöyle dedi. Cehennemden korkan cennete girer.